İzaler Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhaba. Günaydın merhaba. merhaba Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, evet, Aslı'nın karikatürleri. Homo homini lupus. Yani böyle latince bir başlangıç yapmak istedim bu hafta. Homo homini lupus es. Yani insan insanın kurdudur. Ee, söz aslında 17. yüzyılın önemli filozoflarından sayılıyor Thomas Hobbes. Siyaset literatürüne kazandırmış, benden daha iyi bilirsiniz. Ee, kısaca özetleyecek olursam Hobbes'un e, Leviathan adlı eserinde savaşlar nedeniyle böyle kargaşa ve kaosun hüküm sürdüğü bir e, dünyaya e, Leviathan adlı bir deniz canavarının son vereceği anlatılıyor. İşte insanlar e, da bunun üzerine bütün hak ve özgürlüklerini bu canavara teslim ediyorlar ve onun adaletine güveniyorlar. Çünkü e, sonuçta insanların davranışları meyve kurtlarının davra da davranışlarını aldırıyor. Yani kendi yaşadıkları ortamı e, yok edebiliyorlar aslında bu bakışa da itirazım var onu birazdan söyleyeceğim fakat e, öncelikle bu e, girizgâğı yapma ederim olan e, bir karikatürden başlamak istiyorum e, bu karikatür yine genç çizerlerimizden diyorum artık İrem Eroğlu'na ait İrem'in karikatürlerini evvelce de anlatmıştık hatta birkaç kere bir iki kere galiba haftanın karikatürü olarak e, seçmiştik Yanlış hesap yapmıyorsam İrem artık 16 yaşlarında bir genç kız olmalı. Ya 15 ya 16. Kendisi iklim krizi, dünya barışı, insan hakları işte çocuk gelinler, adalet konulu falan. Çokça karikatürleri var. Yani İrem artık tam anlamıyla bir karikatürcü. Ulusal ve uluslararası alanda da çeşitli ödüller kazandı. Bunun için İrem'in öğretmeni e, Musa Gümüş'ü de ve e, kendisini destekleyip cesaret, cesaretlendiren ebeveyn, ebeveynlerini de aile yakınlarını da kutlamak istiyorum. E, ve İrem'in insan insanın kurdudur karikatürüne geçeyim. E, karikatürün e, sol tarafında e, güzel, lezzetli. Böyle yemyeşil bir elma, e, elma görüyoruz, kırmızıda bir yaprağı var dersem inanmayın şaka yapıyorum. Elma kırmızı, <gülüyor> yaprağı yeşil. E, bu elmanın bize göre sağ tarafında da elmayla hemen hemen aynı boyda e, yüz yuvarlak gezegenimiz, dünyamız var. O da çok güzel görünüyor. Fakat elmayla e, dünyamız arasında yuvarlak ve güzel olmalarının dışında bir benzerlik daha Hemen ilk bakışta göze çarpıyor. İkisinde de birer delik var. Elmanın üzerindeki delikten bir kurt dışarı doğru kafasını uzatmış. Dünyaya bakıyor. Daha doğrusu dünyaya bakmıyor. dünya Dünyanın üzerindeki delikten çıkmış olan adama bakıyor. Aslında ikisi de birbirlerine bakıyorlar. Ve her ikisinin bakışlarında da bir böyle şeytanlık ya da Muzurluk durumu var böyle birbirlerine şeytanca gülümsüyorlar diyebiliriz değil mi? Evet, ee, Ve ikisi de yaptıklarının kötü olduğunun bilincindeler, farkındalar. Fakat yine de mutlular. Yani İrem'in mesajı son derece net. İnsan dünyamızın kurdudur diyor. Yani bir anlamda insan olarak kendi yaşam alanımızı yok ediyoruz demeye getiriyor. Homo homini lupus. Benim de itirazım başta dedim ya bu benzetmeye çünkü... Aslında elma gibi yani pek şokmayı benim içinde büyüyen bu minik kurtların geliştikleri meyveye bir zararları yok. Yani delik oymaktan yuva yapmanın dışında tam aksine elmanın içindeki parazitleri ve zararlı maddeleri yok ediyorlar. Yani bir meyve kurtlardan ne kadar arındırılmış, temizlenmişse o kadar da içinde üzerinde kimyasal madde barındırıyor demek. E, ona göre de yıkamak gerekiyor. E, yani bu meyve olgunlaşıp e, yeri düşünce içindeki kurta değişime uğruyor ve yaşamını sürdürüyor. Bu da bir ama ama şey. bir ufak e, soru işareti de ortaya koyayım ne? Yani homo, hom, homini lupus est deyimindeki, latince deyimindeki şey aslında e, büyük kurttan bahsediyoruz. Yani solucan e, tipi değil, Kurt bayağı ormandaki kurt. O da aslında öldürücü bir şey olarak görülüyor tabii hayvan olarak. Oysa özellikle de Monbiot gibi yazarların, ekolojist yazarların ortaya koyduğu gibi kurtların, o kurtların yani lupurtların da ortadan kaldırılması yüzünden or büyük bir ekolojik yıkım da oluyor. Tabii ki. Tabii. ama işte o kurt leviathan yani onu e, kastediyoruz evet. e, o insanların yarattığı ve e, sonuçta da insanı yok eden bir kurt evet, evet. Yani, e, Ho tabi hop bir iç savaşı iç savaş dönemi'nin e, e. yazar olduğu için oradaki kurt evet. insan insanın kurdu parçalamayı o savaşı evet. biraz yırtıcı hayvan mıydı iklim belisi falan da yok o dönem Şimdi o kurtlara da çok ihtiyaç oldu. Açıkça ortada çünkü... <gülüyor> Kesinlikle. Heh, şey bitiriyor ortada. Var mı bildiğiniz bir kimyasal? <gülüyor> Lupus. <gülüyor> Lupus. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, ben bu girizyahtan sonra daha neşeli bir şey aradım. Fakat e, yani... Geçen haftanın temel böyle ana haberleriyle ilintili karikatürlere bakınca böyle için bir tuhaf oldu. Bir kere mevsim yangınları her tarafta başlamış gidiyor. İşte Kanada'nın Britanya Kolombiyası'nın eyaletinde çıkan orman yangınları 30-35 bin kişi tahliye edilmiş. Yangına halen müdahale sunuyor. Hayır, 30, 30, 35 bin ev. Tahmin ettiğim kişi değil. Onu düzeltmeyi yaptık işte başında haberlerin çünkü ben de aynı şekilde kişi diye yorumlamıştım değilmiş ev bahsediyor. Bir 36 bin evde daha teyakkuz haline geçmiş geçmek Yani tabi o hal durumu var. Evet. şey Yellowknife kasabası değil mi? O Kuzey Kanada'daki evet. tam, tamamen haliye. Sarı bıçak edilmiş. evet. Evet. Evet. Biz geçen hafta ne konuşuyorduk? Hawaii yangını konuşuyorduk, değil mi? Evet. Belki hafta ne konuşacağız bak. <gülüyor> Yok hafta. Bunları da konuşacağız. Bir de e, sönmiyorlar çünkü öyle. Sönmüyorlar. Yunanistan'ı da konuşacağız. Yeniden yandı tabi. Yanıyor. Evet. Şimdi komşu da evet. ve başka şeyleri de konuşacağız. Evet. Yanıyoruz yani. Peki. Evet. Ee, ben e, yaklaşık 2 yıl kadar önce. Belki emin değilim bu programda anlattım mı ama e, bu haberleri görünce e, aklıma hemen o karikatür geldi. E, İngiliz karikatürcü, İsviçre asılında aslında. Peter Schrank, muhteşem bir e, eser aslında bu karikatür. E, o geldi gözümün önüne, aradım buldum. Yani daha önce anlattıysam bile e, izninizle tekrar e, anlatmak istiyorum. Yok ben de hatırlamıyorum yani dehşetle... Dehşetle karışık bir hayranlıkla izledim senin seçimini. <gülüyor> evet. Şimdi bu bu bu karikatürde Peter Shankin bu karikatüründe bir grup görüntüsü var. Gün batımı, sahil şeridindeyiz. Deniz sakin, durgun, kumsalda bir Clash şemsiyesinin altında boş bir şezlong duruyor. Şezlongun sahibi eşyalarını işte sırt çantası, parmak arası terlikleri su. Güneş kremini falan e, Şezlong'ın yanına bırakmış. Kendisi de çiçekli mayosunu giymiş böyle desenli. Şişme yatağının üzerine uzanmış denizde. Siyah güneş gözlükleriyle böyle karşısındaki manzaranın keyfini çıkartıyor. Oh, oh böyle manzara ne? Manzara nasıl? Şimdi arkada e, yüz yuvarlak e, kocaman. Güneş batıyor, kızıl güneş batıyor fakat güneşin bu büyüleyici kızılın etkisini arttırmak istercesine böyle sahilin hemen gerisindeki ağaçlar ve yeşillikler de böyle kırmızı ve turuncu alevler içinde. Onlar da cayır cayır yanıyor ve bütün bu renkler, bu güzellik ee, durgun ve sak sakin denize yansıyor. Fakat bu muhteşem görüntüyü tamamlamak için olsa gerek Peter Schoenck e, havada uçmakta olan üç tane de helikopter silüeti çizmiş. E, bu silüetler tam güneşin önünden geçerken aşağıya doğru taşıdıkları su tanklarını boca ediyorlar. Amaç tabii işte aşağıdaki yangını söndürmek. E, ama ortaya da panoramik muhteşem bir görüntü çıkıyor. Ve bize bu muhteşem görüntü ister istemez Francis Ford Coppola'nın 1979 yapımı, Kıyamet, Apocalypse Now filmin afişini... Apocalypse Now, evet. Evet, telaffuzum için özür diliyorum. O filmin afişini hatırlatıyor, o filmi hatırlatıyor. Zaten karikatürün adı da Kıyamet, Apocalypse Now. Nasıl deniyordu? Apocalypse. Now. Apocalypse, evet peki denizdeki adam da herhalde filmi seyrettiğini zannediyor değil mi? Böyle bir keyif içinde uzanmış, yatmış, izliyor. Güzel bir manzara. Evet, evet. Müthiş. Evet, müthiş bir karikatür. Evet. E ee... tabii ateşi seyretmek keyif tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii evet. piknik gibi. Piknik gibi. Aşağı yıkarak. Ee, Belçikalı bir karikatürist Frederik Dügü. Eee bu da bizi şeye götürüyor, bir gezginin evine götürüyor. Ev sahibi ayakta durmuşlar ikisi bir arkadaşıyla. Ev sahibi arkadaşına gülümseyerek salonunda bulunan büyük şey, vitrinin içindeki hatıra eşyalarını gösteriyor ve izahat veriyor. Yani Silvi ile birlikte, Silvi eşi olsa gerek veya hayat arkadaşı, Silvi ile birlikte bu yıl çok gezdik diyor gururla. E peki vitrinde neler var? Daha doğrusu neler yok? Ee, Yunanistan'dan antik bir sütun parçası. işte İspanya'ya bağlı o Kanarya adalarından, Tenerife'den bir kahve fincanı. Hawaii'den bir ananas. Tunus'tan çaydanlık görüyoruz. Portekiz'den bir biblo var, bir horoz biblosu, i̇şte İtalya'dan eski bir çizme. Fransa'dan bir ağaç köküne benzeyen bir nesle ne olduğunu anlamadım. Kanada'dan ve Fas'tan da Tam olarak ne olduklarını anlayamadığım nesneler var. Fakat bu objelerin hepsinin benzer bir ortak özellikleri var, ortak noktaları var. Bunların tamamı yanmış, kararmış, neredeyse kömüre dönüşmüş, evet. evet. Yani eskiden hatırlarsın, şey kim uyanık esnaf bakırdan, pirinçten yapılmak kap, kaçak, cömlek gibi nesneleri karartır, antika diye satardı, turistlere falan pazarlardı. Adam da öyle biriktirmiş değil mi? Yunanistan hatırası, Tenerife evet, hatırası, Hawaii evet, hatırası, evet. Tunus hatırası, Portekiz hatırası diye gidiyor. Evet. Biraz önceki karikatürdeki adam dolaşmış. Evet. Bir, biriktirmiş Silvi ile birlikte. Şimdi böyle. Çok müthiş bir karikatür. Bir ufak detay da benim dikkatimi çekti. Duvarda vitrinin yanı sıra bir Fotoğraf var. Aile fotoğrafı. Yani kendini çekmiş adam koymuş ama arkada alevler var. Evet. <gülüyor> e, tabii yani. Hatıra. <gülüyor> hatıra. Şimdi bir yangın görseniz şöyle arkanızı dön, dönüp böyle bir e, selfie çekmez misiniz hocam? Tabii. Çekmiş adam zaten. Çekmiş. E <gülüyor> çekmiş Ka kan kan Kanada'daki orman yangınları hakkında bu tarz uyarılar yapıyorlar. Turistler fotoğraf çekiyormuş ve hatta drone'larla drone kullanarak e, video çekiyorlar. Sonra bunu tabii kendi YouTube kanallarına vesaireye falan koyuyorlar. <gülüyor> Özel olarak defalarca turistler derhal tahliye edilmeleri gerektiği video çekimi, drone uçuşu yapmamaları ya, yasaktır yani. diye. Evet, yani bu da peki şey bir dakika e, güvenli turlar düzenlenmiyor mu turist turları? <gülüyor> Yangın bölgesine tabii güvenli ama yani. Evet işte drone dronelarla beraber. <gülüyor> belki gidiyorlardı. Felaket yani, kapitalizmi altında olabilir. Yani bu, bu tam anlamıyla bir karikatürdü ama gerçek maalesef. Hangisi değil ki? Yani evet. karikatür içinde yaşamaya başladık. gülmen farkında mısın? Kesinlikle öyle. Yani drone... ya, yanmaz ah. araçlar belki bir e, şirket yaparsa onunla orman yangını içerisinden geçme keyfi Sunabilirler Yakın, gayet. Yakındır Özdeş, yakındır. <gülüyor> Nasıl ki safariler yapıyorlar e, Afrika'ya, Orta Afrika'ya falan. E, böyle kafesler içinde turistler dolaşıyor, aslanlarınız e, uz Uzaya falan. bile gidiyorlar artık, parasol. E, evet. Orman yangınlarında girebilirler. gelebilirler. E, ferah fikir değil ya. Bir düşünelim. <gülüyor> Karikatür <gülüyor> olarak da olabilir tabii. Hayır yani gerçek olarak. Daha kimse bunu yapmadan bir girsek mi bu işe? <gülüyor> Malum genlerim de var ya, ican. <gülüyor> evet, peki. Amerikalı çizer Rob Rogers. O da geçen hafta e, rekorları anlatıyor bize çiz çizgileriyle. Onun dört kareden oluşan e, bu karikatürün ilk karesinde yine. Az önceki kıyamet e, karikatüründe olduğu gibi böyle ilk karede kocaman bir güneş sol tarafta böyle tutuşmuş alevler içinde aleç, ağaçlar falan var. Fakat e, öncekinden farklı olarak sağda kumsal ve deniz yok onun yerine üzerinden sıcak böyle buhar tüten e, çorak toprağı görüyoruz kurumuş e, toprağı görüyoruz. Evet. evet Bu karenin adı e, sol üst köşede yazıyor rekor sıcaklık. Sağa geçiyoruz. Sağda ikinci karede fırtına var bir kere. Ee, yan yana dizili üç tane hortum yerin altını üstüne getiriyor bunlar. Ee, bu kasırga nedeniyle havada uçan bir prefabrik var. Ee, ve bu karenin adı da Rekor Fırtına. Rekor Kasırgalar. Rekor Kasırgalar. Ee, şey. Hemen Batı Kaliforniya'ya geçen hafta buran Hilary kasırgasını da not düşelim isterseniz. Yani yetkililer kasırganın zayıfladığını falan söylüyorlar ama. Ama vurdu hani, bugün ve artıyor da Meksika'yı falan vurdu. Kuzeye doğru ilerliyor. Evet. Bir seller de. E, e, sel tehdidi de varmış. Evet. Bu konuda da uyarılar geliyor. Hilary fırtınası. İsmi de ironik diyeyim biraz. E, peki ben karikatüre döneyim. Rob Rogers'ın e, karikatüründe e, rekor ısı ve rekor kasırgadan sonra ne var, ne kaldı? Üçüncü karede aşağıda. Bu, bu kez de seller var. Evet, rekor seller var. Bu karede de, de e, sular altında kalmış olan evlerin damlarını seçiyoruz. Onları görüyoruz. Fakat karikatür burada bitmiyor. Dördüncü bir kare daha var. E, ve kar karikatür yapan da aslında bu dördüncü kare. Burada e, insanlar var. Asık suratlı, hiddetli, öfkeli bir takım adamlar. Bazılarını hatta kafalarına kırmızı keplerini, maga keplerini geçirmiş yazmıyorsa da bunların maga kepi olduğunu anlıyoruz. Nefretle bakıyorlar bize. Üç tanesinin ellerinde de bize doğru yönelttikleri pankartlar var. Onları okuyalım. Soldan sağa. Bilim yalancı. İklim krizi aldatmacadır. Fosil yakıt iyidir. Fosil yakıt iyidir. Evet. Böyle pankartlar tutuyorlar. Ee, bu karenin adı yani rekorun adı daha doğrusu aptallık rekoru. Evet. Rekor sıcaklık, rekor kasırgalar, rekor seler evet. ve rekor aptallık. Rekor aptallık. Evet. <gülüyor> evet. Sonuncu karenin başlığı rekor aptallık. Ee, devam edelim. Geçen hafta Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü üyesi ilkelerin e, temsilcilerinin Brezilya'nın kuzeyinde Belen kentinde bir araya geldiklerini konuşmuştuk. Amaç bir Amazonlardaki yağmur ormanlarının korunmasına yönelik somut bir planın ortaya konmasıydı. Gerçi ormansızlaşmanın 2030-35 yılına kadar galiba durdurulması ve madenciliğin yasa dışı altın madenciliğin sona erdirilmesi için bazı konularda anlaşmaya varılmıştı. Fakat ortaya yine de tatmin edici bir plan ve yol haritası konmadığı için bu zirve, Brezilya'nın organize ettiği bu zirve yoğun bir şekilde eleştirildi ve eleştirilmeye de devam ediyor. Portekizli grafik ve karikatür sanatçısı Cristina Sampayo zirveye tepkisini hoş ve hakikaten enteresan, güzel bir grafik çizimle dile getirdi. Sampayo'nun karikatüründe bir panonun üzerinde Böyle alt alta yer alan iki tane ağaç testeresi görüyoruz. Üste duranı e, yani Amazon zirvesi yazısının tam altındaki testerenin kesici o tırtıklık ucu tırtıklı ucu yaklaşık 50-60 santim uzunluğunda gibi düşünüyorum onu. Hı hı. Onun altına bir X kondurmuş Christina. Yani bundan sonra böyle testere kullanılmayacak. Böyle bu kadar uzun testere yok. Ya, Onun ya. yerine Evet, hemen altında okey dediği başka testleri var. O 30 ya da 40 santim aşağı yukarı. <gülüyor> yani bir aşama kaydedilmiş değil mi? Evet, Hiç yoktan evet. iyidir. <gülüyor> İlerlemişler, evet. Evet, konuyu değiştireyim. Biraz daha matrak bir konuya geçmek istiyorum. Karikatür programı yapıyoruz. Cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü, Dünya İnsani Yardım Günü'ydü. Yani Dünya İnsani Yardım Günü insani yardım alanında çalışanları ve bu etkinlikler sırasında hayatlarını kaybedenleri anmaya adanan bir günmüş. E, ve Bundan 20 yıl önce, tam 20 yıl önce 19 Ağustos'ta e, Birleşmiş Milletler'in Bağdat'taki merkezinin bombalanması sonucunda 22 Birleşmiş Milletler çalışanı öldürülmüştü. E, Dünya İnsani Yardım Günü bu katliamın düğül dönümüne denk geliyor ve her yılda aynı tarihte anılıyor. 20 yıldır ee, bir sanal karikatür platformu, Cartoon Movement, Cartoon Movement e, sitesi Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle Kübalı bir karikatürist Ricardo Bermúdez'in çok ilginç bir karikatürünü manşet yaptı Cumartesi günü. Ricardo Bermudez Rodríguez aslında dünya çapında tanınmış çok ünlü bir karikatürcü ve grafik sanatçısı bir, çok müzede eserleri var yer alıyor bu karikatüründe şişman bir kardinal var şişmanca bir kardinal görüyoruz yani besli. kafasında uzun sivri o bildiğimiz başlık sarı cübbesi bir rıhtımda ya da denizin belki dinleyir de kıyısında yürüyor biz onu arkadan görüyoruz. Bu arada karanlık suların içinden çıkan bir el var. Onun da yardım istediğini görüyoruz, fark ediyoruz. Kardinal da bu yardım isteyen eli fark etmiş olmalı ki kendi elinden gelen en iyi şeyi yapıyor. Bedenize denize, suda boğulan kişiye doğru elindeki kalınca kutsal kitabı atıyor. Üzerinde büyük bir haç resmi bulunan bu kitap muhtemelen bir can kurtaran işleri görecek ve Kazazede'yi kurtaracaktır. Kazazede'yi boğulduktan. Yani Dünya İnsani Yardım Günü'nün anlam ve önemini anlatmak için bundan daha iyi, uygun bir evet. karikatür bulunamazdı. Cartoon Movement'ı kutluyorum yani darba başlasın. Gerçekten bu tercihlerimden dolayı kutluyorum. Daha da başka bir şey demiyorum. Evet süre bitiyor. Bizden iki tane yerli ve milli karikatürle bitirelim. Fahriye Farenci Taklı geçen hafta e, beşinci kez hapse giren ve denetimli serbestlik talebine yanıt gelmezse sekiz ay daha cezaevinde kalacak olan Barış Behrivan'ın durumunu dikkat çekmek için güzel bir illüstrasyon, bir karikatür çizdi. Karikatürde e, Barış Behrivan'ın ilginç bir portresi var, elinde bağlı ile bize bakıyor. Fakat gazetecinin belden yukarısı omuzlarına hatta boynuna kadar kollarını da kapsayacak şekilde zincirlenmiş durumda. Sayamadığım kadar sayıda çok sayıda kilit var üzerinde. Ee, ellerinde de elleriyle de bavlunu tutuyor fakat bu bağla da ayrı bir anlam yüklemiş e, Fariye Farençı Tatlı e, karikatürist. Tam ortasına bir pencere çizmiş. Pencereden yukarıda göğe yani özgürlüğe doğru çok sayıda beyaz kuş yükseliyor. Ben bu kuşları küçük martılara benzettim ama beyaz güvercinler de olabilir. Yani beyaz kuşlar yükseliyor özgürlüğe doğru. Güzel bir karikatür, güzel bir çizim e, e, durumu vurgulamak için. E, fakat bu arada gazete pencerenin çizediği, e, gazete pencerede yazan e, çizen Bülent Çelik de Cuma Büyük Köşesi'nde e, o da hoş bir Barış Pehlivan e, karikatürü çizdi. Altında da Baba Gitti başlıklı e, kısa ama duygusal bir yazı kaleme almıştı Cuma günü. E, i̇zin verirseniz hızlıca bir okumak istiyorum e, bu yazıyı da. E, şöyle diyor, baba gitti başlıklı e, yazıda. Barış Pehlivan'ı yine Silivri yaptılar. 40 yaşında genç bir insan beşinci kez cezaevinde. Kızı Arya altı yaşında bile değil, daha babayla ilk varı yeni başlıyor. Ama baba cezaevinde. Baba kaçma süpvesi olanlardan değil. Ama şiddetli yazma şüphesi var. Hükümlü olarak dışarıda. Kaçsın gitsin kurtulalım diye dür, yurt dışına çıkış yasağı bile koymadılar. Ama baba kaçmadığı gibi yazmaya da devam etti. E, Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Daha önce de yazmış. Yazma diye yine cezaevine koymuş. Yine yazmış. Beş kere hücreye tıkılmış. Akıllı anlamış. yine yazmış. Belli ki yine yazacak. Lakin tüm yazdıkları belgeli. Mahkeme raporlarına resmi evraklara dayalıdır. Mahkemelerde o yazdıklarını soramıyorlar. Onlardan korkuyorlar. Çünkü onlarda vaka sabit. Böyle yazmış. Bülent Çelik ee, Baba Gitti adlı yazısında Cuma günü gazete pencerede. Ve son karikatürümüz o da Norveç'ten geliyor. Norveç'ten diyorum ama çizleri bizden. Bizden biri. Firuz Kutal. Konusu da aslında yabancısı olmadığımız ee, bir konu. Ee, ama önce karikatürü anlatayım. Karikatürde elindeki kocaman baltasıyla bir tezgahın başına dikilmiş bekleyen yine o kocaman böyle bir adam görüyoruz. Dev gibi bir adam. Peki e, ne yapıyor, ne yapmış daha doğrusu bu kocaman baltalı adam tezgahın başında? E, arkada kendisini izleyen kişilerin şaşkın bakışları arasında tezgahın üzerine koyduğu minik insanların kafalarını uçurmuş. Yerde bu e, minik insancıkların kopmuş kafalarını görüyoruz. Kızlı erkekli böyle. Genç insanlar bunlar. Fakat her nasılsa ölmemişler. Yaşıyorlar. Başlarını yitirmiş de olsalar yukarıda tezgahın üstünde öylece durmuş bekleşiyorlar. Başlarına daha ne gelecek acaba diye. Onu bekliyorlar. Şimdi nedir bu karikatür? Niçin çizmiş bir skutal? Bunun e, bu korkunç çizimini, e, korkunç diyorum çünkü gerçekten korkunç, ürkünç bir çizim. Sosyal medyada paylaşırken Nedenini Türkçe ve İngilizce iki dil açıklamış. Aynen e, okuyorum Türkçe'sini. E, Boğaz içindeki kulüp odaları yönetim tarafından zorla boşaltılıyor. Desteğimizi bekliyoruz. Boğaz olarak kulüp kültürünü yok edecek karara karşıyız. Böyle bir rezalet nasıl olur? Eğitimin bir parçası kulüplerdir. Ve evet, basında yer alan haber. Siz de galiba söz ettiniz e, Cuma günü. Yanlış evet. hatırlamıyorsam, Boğaz e, için Boğaz için e, Üniversitesi'nde yatağının düşünüldüğünü ettim. Barınma krizini bahane ederek öğrenci kulüplerinin yerini yurt olarak kullanmak amacıyla merkezden e, taşıma kararı almış. Öğrenci bunu... bir, bir, bir sonraki adımda da derslikleri <gülüyor> yurt olarak herhalde kullanacaklar. E, zaman e, şey zamanla gelecek yani her şey sırayla. Her şey sırayla. Geçen sene ne, yapmış, ne yapılmıştı? E, bazı kulüpler kapatılmıştı değil mi? Evet. Hepsi değil şimdi hepsi. Evet, sonra derslik, derslikler, amfiler falan filan işte sırayla. Ee, ne gerek var yani. Barınmak önemli. Ee, <gülüyor> yani odalar zorla boşaltılıyormuş. An itibariyle son durum yani bugünkü durum nedir bilmiyorum ama öğrenci kulüpleri kültürünün yok edilmesi gerçekten de e, öğrencilerin başlarının kopartılmasına benziyor. Rızkutal'ın e, karikatürü umarız gereken ilgiyi görür. Yani başta dediğim gibi homo homini lupus insan insanın canavar diyelim. Evet. Evet süreyi de bitirdik. Hemen ayrılmadan bir şey seçelim. Haftanın karikatürünü. Benden Robur. gene de Rob Rogers diyorum ben. Rob Rogers hangisiydi? Ha, şey. Rekor sıcaklık, rekor, rekor kasarlar, rekor, rekor, rekor seller sıcaklık. ve rekor aptallık. Ama sizin daha başka önerilerinize de açayım tabii. <gülüyor> Yok <gülüyor> yani ben kıyamet karikatürü de ama o daha eski bir karikatür olduğu için Rob Rogers'i taze ve rekor aptallık karikatür karikatür olmuş ee, <gülüyor> evet kabulümdür ben de Uyuyorum. hazır Arjantin'de de birinci sırada gidiyor e, derken böyle bir iklim ya. inkarcısı <gülüyor> <Allah> ya <gülüyor> ya müthiş değil mi evet. o da neymiş iklim krizi diyen bir solcuların birisi. yalanı <gülüyor> solcuların yalanı diyor o da seçilebilir Arjantin'de önümüzdeki günlerdeki seçimde rol dinliyormuş ama Ömer Bey Eba. Rock and Roll, Rock and Roll gerçekten Be beş köpeğiyle yaşayan. <gülüyor> Sen detaylı. E, onu izle ayr ayrıca yeni karikatürler için <gülüyor> konuşuyoruz. Yüksek yüksek <gülüyor> volüm dinlenince Rock zarar veriyormuş. <gülüyor> değil mi? Evet. <gülüyor> Beyni. Evet. evet. Peki. <gülüyor> tamam. Peki, o zaman çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim. Hadi, görüşmek, üzere. Diliyorum. Görüşmek, evet, Hoş, evet. görüşmek üzere diiyorum görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın